11. Şua Denizli Hapsinin Bir Meyvesi Zındıka ve küfür mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Said Nursi Meyve Risalesi Bismillahirrahmanirrahim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 İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukaddesat nevi beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimalle sefaet ve haram ve itikatsızlık ve pislikta devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idamı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit.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 Yirmi senedir en muannit filosofları ve mütemerrit zındıkları susturan edzaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez. Müctehitler ve siddikiyinler bil icma mütevatiren, nev insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat azime ve bu üç taifî ehlakikat. Ve beşerin kutsiy kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet ebediye giden onların gösterdikleri yol olan sıratı müstakimde gitmeyenler yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalinin nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki.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 hapishane terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana zannettikleri adamları, bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler. Üçüncü Mesele Gençlik rehberinde izah bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50 altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi kabirde toprak oluyorlar.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 ve bakıyı ruhların, istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre, cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi, gelecek istikbal zamanı, değil vahşetgâh ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan,